Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Veda Hacı ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatı olayı. Bu iki konu birbirine tam uç konular bunlar. Biri Veda Hacı sahabelerin en şaşalı bir zamanı sahabelerin. vefatta sahabelerin ...en acıklı bir zamanları. Veda haccı deniyor buna. Peygamberimiz okuduğu hutbede... ...ümmete veda ettiği için... ...bu isim veriliyor. Mekke mükerreme döneminde... ...hac faz değildi. Neden? E, müşriklerin baskısı vardı... ...hakimeti vardı... Orada hac yapılmazdı. Hicri 9. yılda hac farz kılındı. Mekke-i Mükerreme Hicri 8. yılda fethedildi. Ertesi yılda hac farz kılındı. Peygamber Aleyhisselam hazretleri uyul hacca gitmedi, Peygamber Aleyhisselam hazretleri. Hazreti Bekir'i gönderdi. Onun evlerinde giden sahabeler hac yaptılar. Nedenle gelince henüz etrafta müşrik kabirler vardı. Müşrikler de Kabe hac yapma gelirlerdi inançlarına göre. Ama çıplak hac yaparlardı. Alkış yaparlardı, ısı çalarlardı. Tabi bir Allah-u Peygamberimizin, orta hac yapması tabi doğru değildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ertesi yıl, hicri 10. yıl Bedine'ye ve etraf kabilere haber gönderdi Aleyhisselam Hazretleri. Ben bu yıl hacca gideceğim. İsteyenler buna katılabilir diye zorlama yoktu. Hac farç kılındı ama hemen yapmak tabi farz değildi. Tabi o günü yaşayan sahabeler, Müslümanlar herkesin gönlünde bir aslan yatar ya hepsinin de amacı ne? Peygamberle beraber hac yapmak. Medine-i Münevvere'ye yakın kabileler gelmeye başladılar. Zilkade ayının 25. günü Zilkade Ramazanı herhalde biliyoruz. Ramazan çıktı mı Şevval geliyor. Şevval çıktı mı Zilkade ayı deniyor buna. İşte bu ayın sonlarında yani 25. günü Medine-i Münevvere'de öğle namazı cemaatle kılındı. On binlerce sahabe. Peygamber'e namaz kıldılar. Oradan Mekke'ye doğru yola çıkıldı. İram giyilmeden. Mikat yeri vardır. Yeninde bilirler. Medine yakındır. Oraya gidildi. İki namazı orada kılındı. Öğün namazı Medine'de dört yukarıda kılındı. Orada iki namazı, iki yukarıda kılındı. Farsı. O gece, orada geceydi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eshabıyla beraber, ertesi sabahtan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hazırını yaptı. Yani tırnağı kesme gibi temizliğini yaptı. Yıkandı, gusabdısı aldı. Ve İramını giydi. Tabi bütün sahabeler İramı giydiler. İhram namazı kılındı ve ondan sonra niyet edilip telbiye başlandı. O arada mikat Mahallinde 40.000 bin sahabe toplanmış Yani Peygamber elhamdülillah ya ben şahsını çok seviniyorum. Yüzü güller de aleyhissalem sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye 6 yılda ancak 40 Müslüman olmuştuk. 6 yıl Mekke'ye mükerme döneminde. Hazreti Ömer 40. Müslüman olmuştu. O kadar zor ilerliyordu. O gün Mikat Mahallinde elhamdülillah 40.000 bin sahabe orada hazır bulundular. Peygamberle beraber e, ihram namazı kıldı, ihramla tabi giyindi ve telbiye başladılar. Yani lebeyik Allah'ın lebbeyk... buna başladılar. Tabi o mikat mahali de artık o günleri tekrar görmedi, göremeyecek. Peygamberimizin o 40 bin sahabenin... o telbiyeleri... namaz kılıyor orada. Oradan yola çıkıldı Mekke-i Mükerreme'ye doğru. Yolda hep iltihaklı yolda. Arada yaşayan kabileler hazır yapmışlar. Peygamber'in geleceğini biliyorlar. Hep yolda iltihaklı başladı. 3000, 5000, beş bin, on bin derken Mekke'ye gelindiği zamanlar yüz bini aştı. Elhamdülillah. Benim o gün için o çöllerde ilk ara böyle bir toplum görülüyor. Yüz bini aşkın bir sahabe grubu. Her birinin kalbinde Peygamber'in aşkı, Peygamber daha yakını olabilme, tabi yüz bin kişi var, peygamberin devede, hep devedeler, her biri istiyor ki Peygamber'e daha yakın olabilsek peygamberimize. Ama izdiham yok. Öyle kargaşa yok. Neden? Herkes diğer din kardeşini kendine tercih ediyor. Kendine bakınız. Öyle gayet itaatkar sakin bir şekilde. Tabi onların aldığı ruhsal hali bir şu anda hayal edemeyiz bile. O çöllerin dili olsak, ona dili var da gerçi, bizim duyacak kulağımız olsa da onu duyabilsek. çöldeki havayı alabilsek. Bu şekilde ruhsal mağarayı bir haliyle yüz bin aşkın bir topluluk ve kim kere geldiler. Zil Kadayar Ali tabi çıkmıştı yolda. Arkadan Zili Hicce, Ayıgiri İslam vallarından. İşte bu zilişlerinin dördüncü pazar günü sabahı Mekke'ye mükerremeye gelindi. Beni şeybe kapısı deniyor, giriş kapıları vardır. Oradan girildi. Peygamber Aleyhisselatü Beytullaha Kabe'ye görünce durdu, tekbir aldı. Dua etti orada. Bütün sahabeler tekbir aldılar. Hep iş yanıyor Allah diye. Her biri tam yüzde yüz, dört dörtte küslü var. Her biri de. Her bir sahabe. Erkeğe kadını bu şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tavaf etti. Davafdan sonra biliyorsunuz iki rekat tavaf namazı kılınıyor. Makam İbrahim var. Onun arkasında kılılıyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kıldı. Oradan Safa Merve Tepesi var, sayediliyor. Tabi bunun aynısına girmeyeceğim de, çünkü çok özettiğini, özeti yaparak, yani o hali bir nevi yaşayacaksın inşallah, hatırlamak amacı ile yani böyle. Yoksa konuya fazla girmeyeceğim tabi. Oradan Safa Tepesi'ne gidildi. Peygamberimiz Safa'ya çıktı. O zamanlar Safa Tepesi bayağı yüksekti etrafı doldur, doldurulmamıştı. Şimdi Safa Mer Mervar tabi dolduruluğu için tepe çok küçük kaldı şu anda. O zaman bayağı büyük tepeydi zamanlar. Gerçi yine şu anda Safa Mervar'ın üzeri yine eski doğa yapısını koruyor, üstü koruyor ama fakat arı tabi dolduruldu şu anda. Yine o zamanlar arada duvar falan olmadığı için Safa'ya çıkınca oradan Kabe mağazım açça görünüyordu. Peygamber Aleyhisselam Safa'ya çıktı, tekbir getirdi, tehli getirdi. Kabe'nin dua et, ümmet için dua etti. Oradan Safa'ya, Mermi'ye doğru yürünüldü. O arada Hazretleri Yemen'de görevliydi. O da Yemen'den geldi. Orada peygamberle katıldı. Bu arada durmadan gelen kafiler vardı. Şimdi bazıları da belki öbür tarafından yani daha güneyinden gelenler olduğu için onlar doğrudan direkt Mekke'ye geldiler. Aşağı yukarı 124 bin sahabe olmadı. Öyle bir sahabe elhamdülillah. Ama ne tavafta izdiham var ne sahilde izdiham var. Kimse kimseyi incitmiyor. Kimse ben efendim yaklaşacağım diye kimseyi üzmüyor. Böyle birbirine saygı, sevgi, kardeşlik tek günü tek kalp, tek beyin gibi her biri de Resul aşkı yanarak böyle tavaf ederler, sayet ederler. Perşembe günü oldu. Pazara gidildi. O gün sabahtan gidildi. Paradiste orada kalındı. Salıçı Haşam Mekke'de kalındı. Perşembe günü Peygamber Efendimiz'e deri Sabah namazını Kabe'de kıldıktan sonra to, imam ol tabi aslında Oradan Mina'ya gidildi. Perşembe günü. O güne yevmi terbiye deniyor. yemiyet terbiye deniyor. Arefeden bir gün evvel yani. Yevmi terbiye deniyor. Oradan sabah namazı Mekke'de kılındı, Kabe'de kılındı. Mina'ya gidildi. Beşe git namaz Mina'da kıldılar o gün öğle ikinci akşam yazısı sabah namazı orada kılındı ve Arafa günü de oldu. O yıl Arafa günü cuma güne rastladı muhtemelenler. Allah'ın takiriyle tabiyenler. Yani tesadüf değildi bunlar. Mevsim bahardı. Mevsim bahardı. Gece ile gününün eşit olduğu gündü, yani 20 Mart. Bütün dünyada eşit olur. Biraz iki gün vardır, 20 Mart, 22 Eylül. Bu iki günde bütün dünyada eşit olur gece gündüz. İşte o günde, Allah'ın takdiri ile bar gece gündüzü eşitti, birbirine denkti. Ve mübarek Cuma günü idi. Onun içinde ne oldu? Hacı Ekber oldu. Tabi peygamber nasip olması, kimi nasip olacak Hacı Ekber? Resulullah'a nasip oldu. Hacı Ekber oldu. Arafat'a tabi o durumlar, biliyorsunuz az cemaatimiz, orada öyle namazı, iki namazı tabi beraber kılınıyor. Arafat'ın önemi nedir? Vakfe. Vakfe. Arafat. Hac'ın üç tane farzı vardır. Bir ihram giymek mikatta Biri vakfeye dönmek. Üçüncüsü de farz tavafı vardır. Mina'dan dönüşten sonra. Bilhassa Arafa günü Hac'ın bel kemiği Arafa günü hıttır. solu Peygamber Ali derine ya Resulallah, hac nedir? Şura buyurdu. El-Haccı, el-Arafa buyurdu. Hac, arafatır. Arafatta bulunmaktır. O gün, tabi her yıl öyle oluyor da, mesela Tabahta, Mina'da, Müzellife'de, insanların hepsi bir arada olmayabiliyorlar. Bir grup tavaf ediyor, bir grup başka yerde oluyor, bölünüyorlar. Ama Arafat'ta o gün herkes... Orada mı? Orada. Tabi oyuluk Arafat. Oyuluk-ı Arafat. Resulullah'ın başlarında 124 bin sahabe-i kiram. Her biri hak aşıkı. Her biri ruhsal halde. Yani büyük, yüksek makamlarda. Her biri de. Arafat'ın da önemli olan konusu nedir? Konumu. Vakfe. Vakse durmak anlamına gelir. Yani durup, ayakta özellikle durabilenler, hasta olmayanlar, ayakta durup dua etmek Mevla'mız. Duaların kabul olduğu yer. Orası. Ve senenin, yılın en üstün günü de Arafi günüdür. Kurban Arafisi günüdür. Yılın en eftar günüdür. Gün olarak. Peygamberimiz Hazretlerinin orada biliyorsunuz meşhur bir hutbesi vardır Arafat'ta. Peygamberimizin buna veda hutbesi deniliyor buna. Peygamberimizin devesinin adı Kusva idi. Kusva o deve. Peygamber o deve sever muhteremler. O deve Peygamberimizi severdi devede. Peygamberimize o debe üzerinde vahiy gelince o debede öyle fiiz alıyormuş ki o debede debeden karnı sanki yere dokunulmuş. İnliyormuş de böyle fiiz alıyormuş de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada veda hutbesi. Tabi uzun ben Hepsini tabi iş şey yapamayız da. Yalnız birkaç tane oradan bir paragraf aldım. Adı cemaatimiz. Onları inşallah tekrar bir hatırlayalım. Peygamber hutbeleri başında bir evvela Allah'a hamdü sena ederdi. Besme'nin sonra başlardı. Biri peygamberin şu oldu oradaki ümmetliğine orada veda tavsiyesi. cahilliyet döneminde kalan kan davaları artık burada bitiyor. Kan davaları bitti artık buyurdu. Elhamdülillah Müslüman oldu, din karıştı oldu. Önceki kan davaları unutulacak buyurdu, unutuldu. Be. Bir de Peygamber'e temel ettiği konuda faiz konusunda faiz. Yani Peygamberimizin bu Arafat gibi hesabının tamı ulaşabildiği ve son yaptığı veda konuşmasında peygamberimizin bir de faizinde durması tabi çok düşündürücü cemaatimiz. Faizin durması. Demek ki faiz bu kadar tehlikeli bir şey faiz maddeler. Yani faizin gölgesinden kaçmak gerek. Yani faiz deyince ondan kaçmak gerekiyor tozundan kaçma gerekiyor. Bir de Peygamber'de bir tavsiyesiz oldu. Aile hayatı ilgili olarak şey yapıyordu. Sizin hanımı üzerinde hakkınız var. Olduğu gibi onların üstünde hakkınız var buyuruyor Onlar hanımlar sizin hakkınızı gözetsinler. Siz onlara iyi muamele yapınız bu Peygamber. Yani tabi bunun daha ayrıntılı bunlar. Demek ki Peygamber'de seçilip konulan biri de aile hayatındaki düzen, denge, huzur meselesi alacağım hatımız. Gerçekten bir kişinin erkek olsun, kadın olsun. Eğer ki aile yuvasında huzuru yoksa işi gücü ne olsun onun için dünya cehennem olur ademiz. Çocukları perişan olur Ahlaksız olur çocuklarda. Peygamber'de konum birden bu. Aile hayatı, aile düzeni. Erkeğin de hanımı üzerinde, hanım erkeğin hakkının bulunduğunu, her ikisinin de hakkın gözetmesini buyurdu. Peygamber şu şöyle buyurdu ama, onlar sizin hakkını getirince, siz onlara güzel davranın buyurdu. Hüsnü muamele buyurdu. Hüsnü muamele. Yani öyle bağırma şarak yapmayın bu yerde. Yine Peygamber'de bir tavsiye şu oldu. Arkamdan sizlere iki kişiyi bırakıyorum dedi. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız zaman artık sapıtmazsınız, yoldan çıkmazsınız. Nedir bunlar? Buyurdu. Bir iktâbullah. Allah'ın kitabı, kuran Kerim, biri de Peygamberin sünneti buyuruyor. Demek ki bir toplum, bir millet, ümmeti i Muhammed'den, Allah korusun, Allah'ın kitabından Peygamber sünnetinden dışarı çıkarsa, başka inançlara bir dönemle sapılırsa, artık o dalalette kalmış oluyor, sapılmış oluyor. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir de sonunda buradaydı hazır bulunanlar benim bu sözlerimi burada bulunmayanlara tebliğ etsinler, duyursunlar. Ve şöyle buyurdu, öyle olabilir ki burada bulunmayanlar bulunan daha iyi bunu anlayabilirler de buyurdu. Ve Peygamber sonunda eshabına şöyle yaptı, hel belagtu asabe ben sizlere Rabbimin bütün emirlerini tebliğ ettim mi Söyledim mi bütün sahabeler tek ağızdan evet yaresullo belagte sen bize her şeyi tebliğ ettin her şeyi bildirdin dediler bütün sahabeler Arafat'ta oluyor bu iş bunu zana Resulü Aleyhisselam Hazretleri iki elini kaldırdı. O i̇ki elini havaya kaldırdı. Şöyle gördü: Ya Rab şahit ol. Ya Rab şahit ol. Ya Rab şahit ol. Neden? Mahşer günü mahkeme-i peygamberlerde peygamberler de soru birer çekilecek. İşte korktuğu için, çekindiği için, işkencilerin kaçtığı için eksiği bıraktığı bir şey. Peygamberi e el iki elini kaldırdı. Hatta Peygamber'in e şey düştü arkadaşlar. El kal böylece kaldırdı. Yarar şahit ol. Yarış şahit ol. bazı bağırmışlar. Peygamber'imizin peki bu sözü orada tam duyuldu mu? Yüz bini e aşkın tabi bir sahabe var. Biniş meydanda. Sağbenden bir kazat vardı. Muhteremler, Rebi'a bin Ümeyye, bin Halaf denen kişi. Adı Rebi'a, Übey bin Halaf'in oğlu Rebi'a. Sesi çok ama sesi çok gürmüş sesi bakınız. Dağ Öyle gür sesi varmış. Peygamber yan baştan durdu. Peygamberin her sözünü o tekrarladı, tekrarladı. Rebia bin Ümeyye bin Halef. Şimdi bu kişinin bu ismi benim dikkatimi çekti. alacağım. bakınız Allah ipine bakınız. Babası Ümeyye bin Halef babası. Kim bu adam? Hasibiyalı Mekke'deki sahibi. Hazib'ın kölesiydi. Hasibiyalı işkence yapan kişi oydu işte babası. Ümeyye babası. O kadar insan düşmanı Peygamber düşmanı hasrı bir Allah demesini içine sindiremedi. Öyle işini yapan kişi ve bu kişi Bedir'de öldürüldü. Şeyhid şey, ağzına kaçma estağfurullah. Gebertildi değil. Kaba konuşulamışlar. Gebertildi. Bakın bunun oğlu Rümeyye daha Mekke'de bir peygamber düşmanı. Kur'an düşmanı. Aşırı düşman ama. Aşırı düşman ama kendisi. Yaşlı olduğu halde Bedir'e savaşa geldi. Sır Peygamber'e savaşsın diye. Yaşlı olduğu halde. Bedir'de de savaştı, savaştı, dayandı. Çoğu kaçtılar. Ordu bozuldu. O kaçmadı. O, bakın. o kadar küfünde sabit kaldı. Böyle savaştı, savaştı. O kadar savaştı. Adli şişmiş kilodur. Bugün kendisinin fazla kilodur vardı kendisinin. Zırta giymiş, yine şiş, şiş şiş şişti. Ondan sonra teslim oldu. Teslim olunca, biraz görünce onu karşıdan bağırdı. Bu kafir bu dedi, vurun bunu dedi. En hemen onu saldırıp, orada, orada gebertir kendisini. Hatta zırhını çıkaramadılar bile. O kadar şiş kendisi? Hemen çukura gömdü, topukatı üzerine kendisini. Ama oğlu, oğlu bakınız, Resulullah'ın yanı başında Arapatta, o en mukaddes kutsal günde, hadi Rebi'a, o peygam sözlerini o tebliğ eder adam Yani ölden diri küfkaflı mümin doğuyor. Burada Arapatta. İşte yolunda sahabelere göre. Peygamber'e haber geldiler. Sonra gelenler peygamber buluştular her biri. Hep peygamber'in çevresindeler. Tavaf edildi. Sahi edildi. Arafa da vakfaya duruldu. Namaz kılındı. Tabi ilahi ya yayıyor onlara. zev zevk onlara yayıyor. Yani o halin Milyarda birini bir an yaşayabilsek emin olun, değerliler. cennetten vazgeçeriz bakınız. O tat, çok daha tatlı, cenneti aşan bir tat. Öyle bir tat. Sahabeler, çok güzel durumdalar. Ama ikinden sonra, akşam üzeri, bir olay oldu. Zeynep selam geldi, peygamberimize. Deve üzerine peygamberimiz açgerme getirdi. Maide ayet 3'te. Ayetin kısalıyorum. Tamamını okumayacağım. Sevgililer. El yevme ekmelüküm din eküm. Ay geldi. El yeme bugün bela biyordu. Ekmelti ikmal ettim, tamamladım, kemal erdim Olgunlaştırdım. Leküm sen sizin din eküm dininiz. Din artık tamamlandı yani dinle ilgi, İslam ile ilgili ne kadar ahkami hükümler varsa, farz, farz varsa onlar tamamlanmış oldu. Bu ayet-i kerime gelince Peygamber bunu, eshabı orada hemen tebliğ etti. Sahabeler yine sivriyorlar. Çoğunluk olarak e, dinimiz tamamlandı. Din tam kemali olgunluğu buldu, dinimiz deniyorlar. Hazreti Bekir, o Sıddık Hazretleri, Hazretleri o Hazretleri başladı. Bir ses tutam ikenisini, i̇şin, işin işin işin sesle ağlamaya başladı. Baklar sahabeler Hazreti Bekir ağlıyor. Yarısıyla Allah, "Ey Bekir niye ağlıyor acaba?" E, sorun bakalım. Peygamber de biliyordur ama sorun bakalım. Peygamber sordu. Ya Ebu Bekir sen ne ağlıyorsun? Bak herkes seviniyorlar. Şöyle de Ya Resulallah, sen bu İslam dinlerini tebliğe geldi. Kuran-ı tebliğe geldi. E, İslam tamamlandı. Tebliğ görevi tamamlandığına göre senin görevin de tamamlanmış olacak. Yani dünyadan gideceksin anlamında peygamberimiz evet ya Bekir buyurdu. Bunun üzerine sahabeler ağlanmaya başladılar. Din tamamlandı. Peygamberimizin görevi de tamamlanmış oldu. Onun görevi tebliğ etmek. İnsanlığa ne olacak? Odan kulların Tanrı'ya ulaşması. Peygamberimiz azmetti. Akşam güneş batıtan sonra Arafat'tan devesine bindi. Arkızat Üsame'yi aldı. Hadi Üsame, hadi Zeyd'in oğlu. Ümmeyme ile Zeytan doğan hadi Üsame. Genç çok genç direk hakikası. Peygamber onu çok severdi Peygamber. Evladı bir severdi onu. Üsam Peygamber'in devesi arkasına aldı onu. Oradan müzeyfeye gelindi. O gece burada kalındı sabah vakfi yapıldı. Orada Mina'ya gidildi. Mina'da o günü yanında bir tek taşınır ilk günü. Şeytan taşlandı. Peygamber'in kurbanını kesti. Ve orada tabi tıraş olunuyor. O güne kadar Peygamber Esra Maddetleri tıraş olduğu zaman saçlarının sakalını fazla kıllarını kestiği zamanlar bunu bir gömerdi o güne kadar. O gün peygamberi gömmedi, gömdürmedi. Peygamberimiz ile traş olduğumuz dönemde. Orada peygamberin saçlarını böyle birey birer hesabına dağıttı o günü. Dağıttı birey birer. Dağıttı. O zaman anladı ki sahabelerde artık peygamberimiz çok yakında buradan girecek. Bir de ...saçını sakalını emahat ediyor bize. İşte bugün... ...ziyare ettiğimiz... ...sakalı şerifler... ...bunu alacak cemaatimiz. Hep sakal değil bunlar. Peygamber'in saçı da. Zaten Peygamberimizin her cüzü, her parçası... ...kutsaldır böyle. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Orada Peygamber'in aslası sabelerine Sahabelerine böyle kesin saçlarını sakalını onlara... ...derebile dağıttı böyle. Dağıttı onlara... Yalnız Halit bin Velid Hazretleri Ya Allah bana en öndeki saçı bir buyurdu. En önde. Peygamber de, peki ya Halit ki Seyfullah Allah'ın kılcı peygamber taktığı lakab kendisine onu verdi. hazır Halid Velid de onu baştaki takkesinin içine dikti onu. Dikti. Hep onunla savaşlara girdi. Hep savaşlara girdim Hiçbir zaman zırh giymedi. Çoğu zaman kollarına vardı. Önünde savaşırdı. Genellikle de başkomutanlık yapardı kendisi. Peygamberimizin sonraki dönemde yani bu. başkanı yapardı kendisi. Şam'ın da Fatih odur. O Şam'ı fethetti kendisi. Suriye'nin çoğunu fethetti. Zaten kabri Humus'ta. Kabri Şam'dan sonra Halep-Humus'a şey, ham arasında şeyde Kabr-ı de orada. Bir gün Rumlarla savaşırken, halbim Velid, ordunun başında, başkomutan kendisi de, savaşı en kritik bir anında, öyle kritik bir anında, fizik, askeri açıdan, Halid'in baştaki takke yere düşüyor. Sarı sarmışlar üzerine. Yere düşünce, karşısında düşmanına saldırıyorlar. Kılıç kılıca. Düşmanlar sanki gözü görmedi. Aptan aşağı indi, o takkiye başına koydu, altın önüne bindi savaş başladı. Sonra sola Halil sen ne yaptın Halil be? Bu savaşın en böyle kritik bir anında, tehlikeli bir anında insan bir takkiye için bu, bu tehlikeyi göz alır mı? O zaman söyledi, o takkiye için saçında bir kılı vardı bu yapıdan. Peygamber İslam maddeleri Mira'nın tabi taş sonra yine Bekke Mükreme'ye geldi ve o günkü de tam deniyor Safa onu yaptı ve Kabe'nin içine girdi Peygamber Hüseyin Hazretleri tenece. Kimler girdi Peygamberle beraber? Tabii Kabe'ye binası biliyorsunuz küçük. Peki almaz. Kimler girdi? Hadis-i Şerif Buhari'de Deha El-Beyte Hu ve Üsame bin Zeyd ve Bilal ve Osman bin Talha Fe'aleku aleyhim Bak muhteremler Peygamber gördü Şerife Hadis-i Üsame'de üsame, O da Girdi İkinci Hazreti Bilal Habeşi O da peygamber gördü ki bak bir de Osman bin Talha, bu da Kabe antarı bundaydı, görebildi bu. Belki bunun için bu tercih edildi. Üç kişi Peygamberle beraber yalnız işe girdiler, kâb içine girdiler. Fa alaku aleyhim. sonra gelen üzerine kapıyı kilitlendi, kapandı kapı, Başı almadılar. Tabii kimse de yine gireceğim demiyor tabii orada. Girdiler dışarı kalan sahabeler şimdi heyecanlı, heyecan doğrultu onlara şimdi. Acaba peygamber ne yaptı, namaz mı kıldı, ne yaptı acaba? Çıkınca ilk olarak Hazreti İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer o koştu, Hazreti Bilal sordu. Ya abi ara ya ne yaptı işlerde? Namaz kıldı. iki hayat namaz kıldı. Nerede kıldı? Rükt-i Yemani'nin iki direk arasında kıldı buyurdu. Yani Peyamet sonrası kabe'ye girince tabii Kaptan içine girdi. Arkası Peyametin kabe ye, kapıya kalıyor, lük yamanı karşısına geliyor. Peygamberimizin kabe duvarının öndeki duvara bir düzeye kadar mesafe kalmış. Nasıl bir biçimde mesafe kalmış onu anlatmış Peyamet Ve elhamdülillah az cemaatimiz hac görevi bitti. ve daha taffili yapıldı. Az gün bitildi. Medine'ye, Münevver'e ye dönüldü. Artık ayda, Zilice'ye ayında artık son günlere, Zaten 10. gün Kron Bayramı oluyor. Son günlerinde Medine dönüldü. Ama Peygamberimizin tabi imtihanı bitmiyor dünyada. Ne oldu? Oğlu İbrahim'e öldü. 16- 17 aylık idi. Peygamber son zamanda olmuştu. Peygamber Aleyhisselam Hac'dan Haç'tan döndü. Geldi. Dediler ki Ya Resulallah. Oğlu İbrahim çok ağır hasta. Ağır hasta. Peygamber elini aldı. Oğlu İbrahim'ini. Tabi evladı. Son küçük yavrusu. Bir baba şefkati olarak da. Sonra Peygamberin tabi kalbi çok yufşaktır. Kendisi de şefkatli. Peygamber içi işte tabi yandı. Oğlunu kucağına aldı. Ama bakın azı cemaatimiz peygamber de olsa elinden bir şey gelmiyor. Kader, takdir, ecel yazılmış. E şu okutu var şey iyi olurmuş. muşmuş muş yok azı Yok böyle şeyler. Ve peygamberin kucağında oğlu İbrahim ifade etti. Cenab-ı götürüldü. Peygamberin arası mezara girdi. Kendi eliyle onun tabi toprağı verdi. Toprağı verdi. Hatta o gün bile. O konuda önce geçmişti. Ee, peygamberimizin çıkarırlarken baklar peygamberimizin gözleri yaşlı peygamberimizin gözleri yaşlı. Soruları Ya Resulallah e, bir sen ağlamaktan engelliyorsun, men ediyorsun. Sen ağlıyor musun Ya Resulallah? Hikmetiyle. Şuna buyurdu muhteremden peygamberimiz mübarek inşaat parmağına kalbine götürdü. Burası yanar bu. Burası yanar. Bu ağlar. Dilinle şikayet etmeyelim. Ona razıyım buyurdu. Peygamber buyurdu. Oğlum İbrahim henüz dünyada süt emme dönemi tamamlamadığı için ona Rabbim iki melek verdi. Kadın şeklinde. Ondan onu aldı kucaklarında da emziriyle buyurdu mutlaka bakın. Yani çünkü öldüğünü bilmiyor ama öldüğünü bilmiyor. Ramazan'a bir sağlık saat verdi orada. İki melek anlı şeklinde, kanın şeklinde onları abi onları gönderdi. Böyle böyle Resulullah. böyle böyle şu anda emziriyorlar buyurdu hacı cemaatimiz. Zilçidan sonra az cemaatimiz. İslam'da yılbaşı olan muharrama'ya geliyor. Muharrama'ya geldi. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin önceki zindeliği artık göremiyordu sahabeler peygamberimizde. Bakın peygam peygamberimize. peygamberimize bir yavaşlama, bir yorgunluk alametleri üzerinde, bir rahatsız alametleri var üzerinde. Sahabeler bunu Yol yorgunluğuna yordular. Tabi hacı gidildi, gelindi. Sıra orada peygamberimiz hesabında hepsi ilgileniyor ama. Aşırı tabi yorgunluğu bu. Ben bu dediler peygamberimiz yol yorgunluğu bu dediler. bir zaman sahabeler peygamberimize ölümü yakıştırmıyorlar. Yani bunu gönülden geçiremiyorlar. Geçiremiyorlar. Muharame geçti, arkadan safer ayı geliyor. Safayi'nin yarısından sonra Medine'ye bir haber ulaştı ki Roma ordusu e, sınırda toplanıyor. Medine'ye saldırıya geçecekler diye. Bu yüzden Peygamber son sınırı e hemen haber verdi. Cihat emri verdi. İsteyen tabi gönüllü toplanacaklar. Oru toplanmaya başladı. Ve Hazreti Üsame'yi peygamberimiz orduya Emir, yani komutan hayal etti Hüsami, genç olduğu halde. Hatta bazı sahabeler yarasılıyor, ya, bu çok genç, deneyimsiz dediler. Hayır, o işini bilir bu. Yani alı cemaatimiz peygamberimizin bakınız uyguladığı bir yöntem vardı. Her zaman belirli kişiler göre baş olmazlardı. Neden? allah taala Teala zaten bir şeye takdir etmişti olacak. Yani kişiler fazla büyütülmesin. Haşa kişiler haşa putlaşılmasın kişiler. Hatta bu savaşa Peygamber Emir verdi. Hazreti Ömer'e Sıddık bakınız. Hazreti Faruk. Hazreti gibi kişiler de sıra katılacaklar. Ama Hüsame ve genç bir çocuğun delikanlının emri altına girecekler. Bu şekilde. Yani bilmek gerekir ki demek ki kaderde ne varsa Allah kula yardım eder tabi. Hazırlığa başlandı. Hazırlığa tabi sancağı aldı diklerden. Peygamberimiz artık rahatsızlığı artmaya başladı. Neyle başladı cemaatimiz? Baş ağrısı. Hemen her peygamberin Baştan gelen bir hastalık vardır, Baş ağrısı. Peygamber'de çok şiddetli baş ağrısı başladı. Efendim işte okusa yazırsa günümüzde bunlar. Vardı. Böyle saçmalıklar bu şekilde belirince. Bakın Allah Resulü'nün baş ağrıyor, başı, baş ağrısı başladı. Sonra ateş yükselmeye başladı peygamberimizin ateşi. Aşıyor ama Sahabe dokununca el yanına sahabeler. Yüce ateş ve muazzam baş ağrısı. Peygamber madretleri artık tabi hesabında bir vedalaşayım dedi. Hazreti Ali ile Hazreti Falul bin Abbas. Falul Hazreti Abbas benim amcası. Amcaoğlu oluyor. Hazreti amcaoğlu ve damadı oluyor. İki istem peygamber olarak peygamberimiz beşte geldi. Öğle namazından önce minbere çıktı, oturdu. Şöyle buyurdu. Peygamber Allah'ım hamdından sonra ya eyühen nas ey insanlar ey hesabın kimin arkasına vurmuşsam gelsin. İşte arkam. O da bu aynaya vursun hakkını alsın benden kimin malını, parasını almışsam, işte ödü, ne, hangi olursa olsun, vermemişsem, gelsin işte malım neyse alsın benden. Peygamberimiz çok durudu, Çok durdu. Kimse tabi çıkmadı o anda. Peygamberimiz indi minberden, öyle madde kıldırdı. Tekrar Peygamber minbere çıktı. hasta Peygamber. Haciz ama çok. Yani zor çıktı, çıktı. Duran peygam oturdu. Yine başladı. Eshabım sakın ha incinirim zanetmeyin beni. İncinmem. Kimin bende hakkı varsa ille gelin isteyin bende. O mahşere kalmasın. Ben daha sevineceğim. İlle çıkın kim var zaten. Biri çıktı. Ya Allah benim senden üç dirhem alacağım var dedi. Direm gümüş para. Altından dina derlerdi. Üç dirhem alacağım var. Peki. Ee, kişi bunu azetti. etti. azetti? arz etti. Ya Resulallah bir gün senin yanına bir fakir geldi. Senden bir şey istedi. Sana bir şey vermek istedin. Yokladın şey üzerinde. O zaman ben de öldür istedin sen yarabbi allah. Ben sana üç direm verdim. Ama o zaman sen beni öldür istedin sen yarabbi allah. Sen bunu unuttu, vermedin bana. Peki de hem malında üç tane bana verildi. Daha orada verildi. Peygamberimiz bundan sonrasını madethleri bu onlara üç tane burada tavsiye bulundu onlara. Bir işi yapıyordu. Benden sonra dedi. Arap Ceziresi'nde, yani Arap Ramadası'nda tek müşri bırakmayın dedi. Onları buradan çıkaran buyururdu. Ki bu imana gelmeyenler, artık imana gelmezler. Onun arada bir çıvandır. İslam'a zararları olur. Arabistan'dan tek müşri bırakmayın. Onlar buradan çıkarın. İkinci tavsiyesi, benden sonra da yabani devletlerden Elçilerin geldiği zaman ona iyi davranın. Elçilerin ne amaçla gelirse gelsin. Elçilerin hüksesinde suç yok buyurdu. O gönderilmiştir. Gelin elçilere iyi davranın. Onları ağırlayın, yedirin, işin, ona güleğiniz, gösteriniz, bu geliniz. Üçüncü Peygamber Şerab buyurdu. Sesini kısarak bu Peygamber Şerab buyurdu. Allah direceği kulunu dünya ile vuslat arasında muhayyer kıldı. Dünya ile, dünyanın yaşaması ile vuslat Allah'a kavuşma. Arasında Allah kulunu kim Allah kulunu burada muhayyer kıldı. Kula bu seçim aksini hakkı verildi. Kul Mevla'ya tercih etti. Anlı tabi ki dedi. Kendisi. Ona Mevlam çıkıyor. Buyurmuş kendisine. Ya Muhammed'im. İstersen ebedi dünyada kalk kadar. Hiç ölüm sana tattırmayın. İstersen bana kavuş. Peygamber bakıyor ki artık İslam'ı tebliğ etti. Eshab-ı kiram yetişti. Her bir Her bir yıldız gibi oldular. Peygamber bir Allah aşkı sevdi Yanıyor. Volkan. Yanıyor. yanıyor. Mevla diye. Yanıyor, yanıyor. E, dolayısıyla dünya ile savaşta hesabında meşgulken de bunlar bir oyalama oluyor. Hepsinin böyle arınıp temizlenip sırken Mevla'yı vermek, aşkullahı tatmak onu istiyor. Öyle buyurdu. Kul Mevla'yı tercih etti buyurdu. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin artık hastalığı ağırlaştı yalnız ezan okununca meşri Şerife camiye gelirdi. Bir hafta namazı kıldırırdı ama hiç konuşmadan, ile görüşmeden öyle bir sohbet yapmadan evde giderdi. Kardeşim. Bu tabi sahabeler için çok korku bir vahim olay oldu sahabeler için. Alışmış da feyganın sohbetine namazdan çok kereler Peygamber eshabına dönerdi. onların nasıl sohbete O peygamber sohbetinde e, cenneti aşan ruhsal feyizler, ağlayanlar, bayılanlar, içi yananlar, hatta melekleri görecek duruma gelenler olurdu o anda. O kadar maneviyat yücelirdi. Öyle tatlı haller olurdu. Baktı sahabeler, Resulullah Aleyhisselatü çok bitkin, çok halsiz, Hazreti bir Allah'tan gidip götürüyor kendisini, getiriyor meslek kendisini. Ancak mihraba geliyor, namazını kıldırıyor, sünneti bir kılmıyor hem vardı. Fazla kıldırıyor, evine gidiyor, israr çekiliyor. Şimdi ne yapacak? Sahabeler muhtemelidir. Ne yapacak sahabeler? Malla olsa, her biri her şey atacak. Parallel olsa bu iş. Olmuyor. Canlı olsa, Herbini kendi canını verecek de herkes de ana vesel adında peygami kurban edecek. Her biri bu şekilde sahabeler. Bu da olmuyor tabi. Bunun üzerine artık Medine Emine'veri bir matem birdi Medine Emine'veri. Peygamberin bu duruma gelmesi Medine Emine'verede sanki kara bulutlar Medine'ye sardı. Orada hava ortam atmosfer değişti Medine Emine'verede. Herkes şaşkın bir hali hareketsi. Kimse işine gidemiyor, gücüne gidemiyor. Yemek yemeleri değişti. Okumalar kimse toplayamıyor, kimse devesini sağamıyor artık. Hayat karmaşık oldu. Herkes şaşkın, dalgın. Meşri to, to, to toplayıyorlar, yataya dol geziniyorlar. Kimseyle konuşamıyorlar sahabeler. Öyle bir sahabeler. Hazreti Abbas geldi peygamberimize. Abbas Peygamber'in amcası. Peygamber'in kalan sonra amcası. Geldi. Ya Muhammed yeğenim. Bak eshabın sen çok üzülüyorlar. Yemeden, içmeden kesilirler. Şaşkın şaşkın alışıyorlar. Geldi içemezse, onunla birkaç kere konuş içemezse Peki amca ama yürüme halim yok. Has Ali ile Hazreti Fadıl. Fadıl Hazreti abbasın oğlu. ikisi geldiler. Peygamber ikisinin omuzuna yaslandı. Ve Peygamber Ay ayaklarını böyle yer sürüyerek adam atamadı durumdaydı. Sürüyerek meşte girdi. Minber'in ilk basamağına Yükür çıkmadı. Oturdu. Eshabına yüzünü döndü. Bilal'ı çağırdı. Ya Bilal haber ver bilmeyen esnafımız şekilere gel toplantısınlar. Hazri Bilal o sesiyle haber verdi. Resulullah bir konuşma yapacak. Akır akın tabii. Koşan koşana geldiler. Ayaklarda bile yer kalmadı. Toplandılar. Peygamberimiz'in Arısma Zeyri'nin yine bu hutbesinden de konuşmasına da birkaç projef aldım burada. Şöyle buyurdu. hesabım benim için öleceğim diye üzülüyormuşsunuz. Benden evvel hangi peygamber ümmetiyle ebedi kaldı ki ben kalayım? Benden çok peygamber gelişti. Hep öyle gittiler. Ben de öleceğim. Siz beni aramak istemiyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Ama Rabbimi daha çok seviyorum. Ben de Rabbime artık kavuşmak istiyorum. Sonra Peygamber Aleyhisselatü'nü Hazretleri Ensar-ı Muhaccid arasında Ensar-ı Medine yerlerinde onlara buyurdu bak sizler gelen muhaccidlere sahip çıktınız. Manzı ortak ettiniz. Yardım ettiniz. Onlara iyi geçtiniz. Muhaccidin ensarı hakkında bilgi verdi. Sonra Peygamber'in konuşması kaderle ilgili oldu. Peygamber'in Peygamber bu oradaki meşlekte son konuşması oldu. Son Oturduğu yerde, birine basamaktan son konuşması buyurdu ki şu alemde kainatlı evrende her ne oluyorsa Allah'a Teala ezelde takdiri, iradesi dilemesi olur buyurdu. Ne oluyorsa, yağmurda, karıda, doğanda, ölende, hasta ne olsun? her bir olay, her bir oluşum, Allah'ın ezeldeki takdir, iradesiyle oluyor buyurdu. Her şefati genci olur. Kulun acı etmesiyle, Allah acı etmez buyurdu kulu acele etmesiyle Allah acele etmez buyurdu. Efendim işte abi, şu işim oluverse, şu verse, yok. Buyurdu. Kim ki buyurdu? Allah'ın takdirine, iradesine, Allah'ın hükümlerine karşı çıkarsa, Haş Allah'a karşı galibi üstün sağmak akışırsa, Allah onu kahreder, alan gazabını orar ve sonuçları buyurdu, Günahlar, isyanlar, nimetlerin zevalle sebvolur olur. Bir toplumda günah, isyan, haramlar açıkça çoğalırsa, olursa, o toplumun bulunduğu nimetler artık yerini Kıttığa terkete yapıyor. Demek ki hangi toplum olursa muhtemelen. Yani hangi dünya orusu olsun bir toplum aşırı günaha girdi mi refah seviyesi buna şımarttı da aşırı günaha girdi mi arkadan muhakkak ki Allah nimeti alıyor ona Arkadan kıttıklar başlar. Ve yine şirâ buyurdu bu son konuşmasında onun için bunu hatırlamayı size halk, toplum insanlar salih olursa Allah'a peyanet ederlerse emir sahibi böyle olur. Emir sahibi, yöneticiler böyle böyle olur. Bir toplumda bugün Türkiye'nin değil geçerleri bu. O dönemden kıyamete kadar her toplum için geçerli bu. Bir toplumdaki halk Halkın genel çoğunluğu salih olursa, Allah'ın güzel kulu olursa, onların yöneticileri de iyi insanlar olur. İyi yöneticileri başlarına gelir. Halk facir, fasık olursa, halk kötü yol olursa, onların başına da övülere gelir buyurdu mutlaka. Eshabım, ben sene önce gideceğim. İnşallah dedi, buyurdu, buluşma yerimiz dedi. Havuz-ı kenarında buluşacağız dedi. Havuz-ı Kelser'in Mahşerde buluştu. Havuz-ı Kelser'in bahşerde inşallah dedi. Peygamberin Aslı Madriyatleri yine Hazreti Salih ile Hazreti Faldın koltuklarına girdi. Amcası ambasyonda yol açarak önünden eve götürüldü. O gün Peygamberimizin nöbeti Hazreti Meymuneh, zevcisi Peygamber onun evindeydi. Bunun üzerine orada bulunan zevcelileri ittifala karar verdiler ki peygamberimiz durumu ağırlaştı. Hazreti Ayşe'nin evinde kalsın artık dediler. Hazreti Ayşe'nin evinde peygamberimizin kabrine bulunduğu bölüm oda muhtemelenler. Yani. Yani Neşe'nin en yakın. Orası oraya getirildi. Yine peygamber Resul Hazretleri ezan okuyunca bir Bilal'ın baş yardımıyla mesleğe girmeye çalışıyordu. Yalnız artık vefatına üzgün gün kala Ücünü kala Hazri bir Habeşli ezanı okudu. Sabah ezanı ve yas ezanı de bir şey de vardı. arada. Hangisi fark etmez. Hazri Bilal'e Habeşli ezanı okudu. bir da Eshabının her birinin tabi başka özelliği var ama Hazreti Bilal'ın da peygamber sevgisi daha başka. Çünkü hep peygamberin yanında bulunur. Her zaman yanında bulunur. Bakın Kabe'yi bile Hazreti Bilal'a beraber gelip öyle özelliği var kendisinin. Hazreti o günkü o ezanı okudu. Fakat ezanı çok zor okudu böyle. Yanık yanık. Resulullah hasta. Peygamber nasıl yapacaklar bunlar? ezanı okudu. Yine Peygamber almak üzere evine gitti. Kapıya geldi. Her zaman gibi bağırdı. Es sala ya Resulallah. Es salah ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü namaza buyur gel. Peygamberimiz Şerbi Bahtı kendine oturma hali peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin o durumda ya, ya Ayşe validemize, ya Ayşe Bilal'a söyle. Ben bugün mesleğe gidemeyeceğim. İlk oluyor bu. Bilal'a söyle. Ebu Bekir'e söylesin. İmam olsun. Namazı kılsınlar. Ayşe anamız dedi ki, Ya Resulallah Ebu Bekir namazı kıldıramaz ama yarısı Allah Ebu Bekir sahaben çok yufka yürekli. İçi yanık yarısı Resulallah. O Mirab'a geçince, e, senin boş görünce, okuyamaz o ya Resulallah. bunu söylesen, Ömer'e söylesen, şey yaptı. Peygamber üç sefer, Bilal'a söyleyin, Ebu Bekir'e söylesin, İmam Osman'a kılsınlar buyurdu. Bir haber Ya Bilal. Tabi söyleyen de Fatma oldu söyleniyor. Ağlayarak, Ya Bilal, Resulullah gelemeyecek ağır durumda. Yemek yemem olsun. Has Bilal bitti tabi orada. Hemen endişe başına koydu. Yemem böyle. Endişe başına koydu. Düşecek artık orada. O kadar Şül Antekin'in sonradan o kadar işkenine gördüm Mekke'ye mükerremede ama böyle yıkılmamıştın diyor. Rüşüm'ün ağır hasta olduğunu duyunca, bittim yıkıldım arada. Yandı yandı orada. Ama ne yapacak? savunması, kılması gerekiyor. Namaz farz ama. Beşli yavaş yavaş geldi. Zor geliyor ama. Sahabeler de bakılır bir her zaman getirip peygamberimizi yine peygamberi getirir beklentisi var sahabelerde. Herkesin gözü kapıda. Kimse sanki soğuk Amerika'ymış, kesilmiş. Herkesin gözü kapıda. Resulaya geliyorlar. Geçikme gel. de oldu. baktı sahabeler hasibiray yalnız geliyor. Hiç konuşamıyor bile adam. Ama. Doğmuş, doğmuş, doğmuş. Tıpkı hiç konuşamıyor. Onu hele bakın ne olacak? Baktılar ne olacak bir adam? Hiç cevap veremedi. Doğru Hazret bir yanına gitti. İşaret ile kalk namaz kılır dedi. Konuşamadan. Hazret bir durum anladı tabii. E, namaz kılması farşına tabii. Yani, namaz olmayacak. Hazret Bekir kalk mihraba geçti. Geçti ama her zaman gözleri Mirat ve Resulullah görüyordu. Resulullah için Mirat ve Mirat yere boş. Hazreti Bekir yalnız niyeti Tekbir aldı. Allah'ı bir tekbir aldı. Okuyamıyordu. Tıkandı. Ağlama başladı bu sefer. Tıkandı. Dururdu. Ağlama başladı. Ve seçti ağlamama başladı. E tabi bütün sahabeler alışıyorlar. Bütün sahabeler alışıyorlar. Bu şekilde ağlaya ağlaya Hazreti Bekir kısa okuyarak o gün ilk o namazı kıldılar. Peygamberin sağlığında 17 vakit namazı Hazreti Bekir kıldırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin son günü 12 iki yıl evvel paratisi. O günü doğmuştu. Aynı gün vefatı geldi. O gün sabah karşı Peygamber Aleyhisselam bir ölüm sağlığı verdi Mevla Peygamberimize. Mevla bir bağışladı kendisine. Peygamber baktı ki sabah ezanın baktığında hafif kendi yürüyebilecek durumda. Kendi hissetti. kaldı Peygamber meşte geldi. Yani Peygamber odasından meşte kapı da vardı. Peygamber oradan geldi. Aç kapıya baktı oradan. Peygamberçe bir geriden baktı, hesabına baktı. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri mihrapta. Böyle yanık, yanık böyle işin işin okumaya çalışıyor. Diğer bütün sahabeler saf, saf olmuşlar. Her biri mahzun, gözler yaştı, namaz alır. Peygamberi sahabelerini görünce gülümsedi. Ya Rabbi, elhamdülillah. Böyle bir sahabenin arkasında kalan buyurdu. Bunun üzerine bazı sahabeler Peygamberi gördüler. Başakladılar e, Hazreti Bekir'e işaret vermeye namazda. Allah'a Ekber, Subhanallah gibi işaretle başlayan. Resulullah geldi, yani sen çekil. Sabre tabii nasıl sevinçsin saberde? Hazreti Bekir hiç kalacak degarmayan tabii onun yanına tabii. Hazreti Bekir de fark etti, tam giriş çekilecek, işaretti. Geç mi Rabat? İşaretti. oturduğu yerde Hazreti Bekir e uyarak. O gün dünyadaki son sabanımızı kıldı. Kıldı. Tabi Selam Tansar'a baktı sahabeler, Rusyalı aralarında şimdi sahabeler hem kendi gelinmesi de oturaklıyor ama kendi gelinmesi de aralarında. Şimdi sahabeler muazzam bir sevinç. Çok şükür. bizim Meryem'e bağışlı peygamber üzerinden muazzam bir sevinç sahabelerde. Ama peygamber kimseyle görüşmedi. Hiç konuşmadı. Yine evine gitti. Ve yattı. Artık Ece'yi yastığına başladı. O güneşim muhtemelenler. O arada Üsame'de orduyu hazırlamış. Daha bir gün evde daha kendisi gelmişti. Kısa isim oradanı. Üsame ile peygamberimize vedalaşmaya. Peygamber buyurdu. Ya Allah'ın belaketine yürü git. Babanın şehit olduğu yerde Rumlara savaş. Mutlu taraflarında yani. Savaşlara buyurdu. Hatta İsâme savaştan hoteyende babasını şeytanı o 50 öldürdü ona bak. Allah hikmetine bakacağız inşallah. Devam etse git buyur da ona. Hz. İsâme de ordunun başına gitti. Art emir verdi. Haydi geçecekler. Annesi Ümmü Mihme Gazetleri, Ümmü Eymen. Peygamberimizin ikinci annem dediği kadın. Babadan kamaca atırması böyle. Peygamberimiz elinde onu büyüdü. Habeşalı olanlara Üsama'ya söyleyin, Resulullah durumu ağır gitmesin buyuruda. Ve o anda Peygamber durumu ağırlaştı cemaatimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Aisha valide'mizin göğsündeydi son anda böyle. başı Aisha amcının göğsündeydi. Hatta Aisha valide'niz şöyle buyuruyor: Sonradan Allah'a şükür Peygamberimizin tükri ile benim şu anda birleşti buyuruyor. Nasıl oldu ya, Ayşe diyorlar. O anda Hazreti Abdurrahman Ayşe'nin valimizin erkek kardeşi o gelene bir misaf varmış. Peygamber misaf bakıyor. Ağır duru. Peygamber misaf bakıyor. Ayşe anamız sordu. Ya Resulallah misaf vereyim mi sana? Baştan ver. Misaf aldı ona verdi. Misaf kuruymuş. Peygamber bunu şey yapamadı. Ayşe anamızı misaf aldı ağzında çevrim dışarı ezdi bayım onu ha peygamber Hazreti'ne verdi. verdi. Orada tabii Fatıma anamız başımızdaydı. Peygamber'in e akradan kalan tek ciğer ciğerparesi Fatıma validemiz tabi orada durmadan ağlıyor. Demin ağlıyor. Diğer Peygamber şöyle buyurdu. Fatimam ağlama. Ağlama Fatıma. Senin ağla millete dayanamıyor buyurdu. Senin ağla millete dayanamıyor. Ağlama buyurdu. Tabi Hazreti Fatma tutamıyor kendisini. Hem baba, hem Peygamber, Resulullah, her şeyi, her şeyi muhtemelen. Peygamberimiz işareti yaklaş bana diye. Yaklaştı. Onun kulağına bir şey söyledi Peygamberimiz. Çok sesi kısık çıkıyordu. Bir şey söyledi kulağına. Fatma anemiz ağlamaya başladı muhtemelen. Ağlamaya başladı. Peygamberimiz din işareti yine tekrar geldi diye. Yine gitti. Bir şey söyledi. Bu defa gülümsemeye başladı Fatma namazı. Orada az Aşkınalemiz sordu Fatma valemize. Ya Fatma, babam sana ne dedi? Önce ağladın sonra güldün. Şunu yapıyordu. Babam bana bunu gizli söyledi. Bu bir peygamberin sırrıdır. Bir peygamberin sırrı açığa verilmez buyurdu. Fakat peygamber vefattan sonra bu sırrı açıkladı onu açıkladı. E, i̇lkinde ona peygamber şunu söylemiş. Kızım Fatıma biraz sonra Rabbime kavuşacağım. Peygamber de seviniyor aslında. Kızım falan biraz sonra Rabbime kavuşacağım. O zaman ağlamış Fatıma anamızda babasının gidiyor. Sonra şunu ikine şunu söylüyor. Kızım benden sonra ilk önce sen bana kavuşacaksın buyuruyor. elbetinden buyuruyor. O bana gülüyor, seviniyor. Babama kavuşacağım diye. Gerçekten 6 ay sonra peygamberin kucağına mezada kavuştum tekrar. Kavuştu. O arada cebrastran peygamı ziyarete sık sık geliyordu. Yine geldi. Yarısıyla Allah. Azrail elde geliyor. Onu gökyüzüne bıraktım. Cebrastran ki daha hızlı gelebiliyor. O yapaysa kendisi. Onu gökyüzüne bıraktım. O da geliyor yarısıyla Allah. Pek yaşa bakalım. Azar seram geldi işleri girme Azar seram izin istedi. Demek i̇zin izin ver işleri girdi. Peygamber sordu ya Azaril niye geldin? Yarısıyla Allah. Eğer izin verirsen, vazifemi yapacağım ruhunu alacağım seni alayı meliayle yüksele götüreceğim. Eğer izin vermezsen dönüp gideceğim. Bana Allah böyle emir verdi. Sana ben bağlıyım şu anda. Peygamberimiz Cebrah'a baktı? Cebrah'a baktı? Peygamber daha çok sever. Cebrah severdi. Ona baktı. Hazır Cebrah şöyle dedi. Allah. Bütün göklerdeki melekler, meli adeki melaike mukarrepler, cennette huriler, melekler, hepsi senin yola bakıyorlar şu anda. Resulullah gelecek, Hatembe'ye gelecek diye bütün gök melekleri seni bekliyor şu anda. Beli aylar seni bekliyor ya Resulallah. Rabbimiz seni istiyor ya Resulallah. Peygamberimiz dedi ki Azzele'ye ya Azzele'ye yap dedi görevini dedi. Azzele'ye tabi hayatındaki en zor bir yaptı. Ve Peygamberimiz mübarek ruh şeriflerini hafız etti. Yani ruh bedenden ayırdı. Ve o anda odada bir nur orayı kapsadı. Peygamberimizin durumu da gülümsel şeklinde. Orada bulunan yalnız peygamber hanımları kızlar, şunlar bunlar, kadınlar yalnız arada. Erkecek Acaba peygamber uyuyor mu? Peygamber rahatladı mı? Açılıyor mu? Öldü mü? Ayırtamıyorum şimdi peygamber durumu. O durumda peygamasıdır diye. Tabi tamamen daha nur oldu kendisi. Öyle muazzam kokular oldu. Bir rahat gibi bir hal oldu. Aziz Ümmü Eymen denen o mübarek kadıncağız. O en çok aldığı işlerinde. Peygamberimizin arkasındaki ve mühürü var dedi. O büyütüşü peygaması iyi biliyor bunu. Peygamberimizin arkasındaki o peygaması mühürüne bakalım. Duruyorsa da yaşıyordur. Baktılar, o peygamın tam arkasında, tam kalbinin izasının arka tarafında, şöyle bir direm, yuvarlak para şeklinde bir nur vardı orada, mühür vardı orada. Baklar o mühür kaybolmuş anahtar. Hazreti başta ağlamaya, Resulullah gitti anahtar. Yani, Tabi orada bulunanlar, ağlama başlayınca, e, dışarıda sahabelerin çoğu geziniyorlar. beşin dışında, evin etrafında hep peygamber ne olacak acaba? Ne acaba derken orada ordu haber gitti tabi gelin derken. Ordu Medine'ye yürüdü. Ağlama sesini duyunca sahabeler durum anladılar. Resulullah gitti dünyada. Artık son peygamber de gitti. Peygamberse bir alem onlar için zindan karanlık oldu artık Medine, hayat. Onlar karardı hayatlar, karardı artık onları. Artık tabi acı haber, çabuk duyulur derler. Hemen kısa bir zamanda etrafa çabuk duyuldu. Nasıl ki Peygamberimizin hicrette Medine'ye geldiği gün, Medine nasıl gün bir barım yapmışsa, o günden Medine en maddenin bir gününü yaşadı. Aslında. Hastalar, çocuklar, kadınlar, herkes yollara döküldü. Resulullah rahmetin Resulullah getirirse giderdi amca. Bu ağlayan çocuklar, kadınlar, şunlar bunlar. Hz. Osman dire tutup hiç konuşamadı. Hastalı bir duvar dibine çöktü kaldı. Böyle yani sanki ölü gibi kaldı orada. Hz. Ömer kılıç çekti bu sefer. Resul ölmez. Öldüğüne başı vurun dedi. Hz. Ömer de şaşırdı böyle. Yani çıkığa döndü. Ne adına bilmiyorum ama sahabeler Herkes ağlamada, hüzünün kardlarını, işlerini bir kargaş, kavus oldu. Kimse kimseyi bilmiyor hiç böyle. Çocuğunu emziren kan çürü atmış da yola bakın. Çocuğunu emziren çürü çocuğu atmış, çürü fakına değil. Kimse böyle. Kimse ne evlat, ne anne ne baba, kimse kimseyi görmüyor. Herkes ağlıyor. Günler ağlıyor, gözler ağlıyor, işleri ağlıyor. Bir kavus kargaşa, bir alem oldu. Hazır Bekir de. Evine gitmiş. Harpazlar için bir şey almak üzere. Haber geldi. Ya Ebu Bekir, Resulullah ölü deniyorlar. Ömer de böyle diyor. Hazra Bekir hemen doğru koşup ağlaya ağlaya eve geldi. Tabi Ayşe kızı olduğu için bu eve girdi. Kızı çengisi orada tabi. Eve girdi Hazreti Bekir Hazretleri. Peygamber uzatılmış. Uzatılmış. Örtüs çekmişler. Alaşıyorlar. Hazreti hiç kimse konuşmadı. Örtüyü kaldırdı. Baktı. Ya Yallah. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah dedi. Öyle hayatım hayattan daha da güzelleşmiş ya Yallah dedi. Kucakıldı. Peygamber alnından yıptı aradan. Başladı ağlamaya. Ağlamam başladı. Artık kendine geçecek. Kendine geçecek. Dayanmıyor artık. Hep Peygamber'e beraber oldu. İmanetten beri aşırı yukarı 23 yıl hep peygamberle beraber oldu. Ama peygamber doymamış tabii. Doyamamış tabii. tabii. Hiç görmemiş sanki. Öyle bir hal gerekenin sene. Bir an aklına geldi ki dışarıda bir kargaşa, kaos var ama millet ne yaptığını bilmiyorlar. Millet çılgın millet. Konuşamıyorlar. Diri tutan ne yapar? Yere düşür bayıyan ne yapar? Ya yapar. Dışarı kargaşa var. Baktı ki bu ümmetin işini de böyle bırakmamış bu şekilde. İşte bir kenen toparladı, ününü örttü, dışlarına çıktı. Bütün haber diyor koştular. En önemli kanak o şimdi haber olarak. Ya e bir ne, ne oldu Rüşşullah ne oldu? Ya bir Rüşşullah ne oldu? Doğru meşhur geldi. Biriki basamim ber çıktı, şıra buyurdu. Resulullah dünyanın gitti. Dünyadan gitti. Ayet-i Kemy okuda okuyamayacağım, işin alacağım dünyadan gitti. Ama ona Rabbi hayır kayımdır. Sadr buyurdu. Hasime döndü. Ya Ömer sen ne yapıyorsun Ömer diyormuş Resulullah. Vela buyurmadı mı? Kadı halet min kablül rüsül ilahır. Ondan tek öldüler buyurmadı mı? Hasime de kendine gel al cemaatimiz. Bu şekilde Rabbimizin son peygamberi olan Hatemi Hazretleri dünyadan geçti. Peygamberimiz Aleyhisselam terinin tabi tekfin yani kefenlenmesi, terizatı, e, yıkanması, bedraf görmesi meselesi inşallah, nasıl olsa, Rabbim izin versin inşallah, sağlık verirse, hahtıvan konu edin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.